Ga merhaba, Açık Dergi devam ediyor. İkinci yarım saatimizdeyiz. No Step sularına varmış vaziyetteyiz ayrıca. Önümüzdeki hafta tam bugün başlayacak bir yepyeni festival. Zorlu PSM'de 3 e, hafta boyunca süreceğini Görüyoruz heyecanla bence çok da muazzam derlenmiş bir line-up sanatçı listesi. Girizgahımdaki heyecandan da samimi olduğunu muhtemelen anlamışsınızdır. Evet Noristep'i konuşmak için Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas stüdyolarımıza geldi. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Güzel. Evet, Peter Broderick ile açılacak. Ufak bir haftalık bir ara var. Sonrasında Hı -hı. sıklaşarak devam eden iki haftalık bir festival olduğundan Hı -hı. bahsedebiliriz yani. galiba. Çok genel çerçeveyi sizden alabilir miyiz? Tabii. E, aslında biz zorlu performans sanatları bünyesinde e, tekil işlerin dışında Hı -hı. E, hem kendi yarattığımız... E, festivalleri hem de dışarıdan e, bir nevi franchise diyebileceğim e, formatta aldığımız festivalleri yapmaya hı hı. çalışıyoruz ve yapıyoruz da e, aslında e, işte Barcelona kökenli Sonar, Sonar İstanbul bunlardan bir tanesi ki ödül aldı galiba değil mi? E, evet o Ağustos ayı içerisinde bir e, nasıl diyeyim iş ödülleri, Stevie hmm. e, isminde bir iş ödüllerinde e, en iyi uluslararası etkinlik seçildi. Ki e, aslında çok önemli bir şey bu bizim için. Keşin, Ve moral. tabii ki. E, Bu bakımdan çok çok mutluyuz. Jazz festivalimiz çok güçlü bir şekilde e, devam ediyor. Onda üç seneyi devirdik. Üç sene oldu değil mi? Evet. evet mix festivalimizi e, 15-16 Kasım'da yapacağız. Dördüncüsünü e, yapacağız. Bu e, ...bunlara bir tane daha bir festival ekleyelim... <gülüyor> e, ...istedik, aslında şehre dönüşle... ...birlikte... E, ...sonbaharın... E, ...getirdiği... E, ...başka bir ruh hali, Hı -hı. daha hüzünlü bir... ...ruh haline... E, ...uygun da bir festival... E, ...yapalım dedik, aslında bu benim biraz... ...kişisel... E, Merakınızda, merakımdan... E, ...yola çıktı... Hı -hı. E, ...Nils daha öncesinde... ...almıştık zaten programı, 19... E, ...Eylül'e, evet... Ee, ama kendisi e, bu festivalin ana çatısını oluşturan işte o neoklasik e, dediğimiz hı hı. başlık altında anılmaya çok seven bir isim değil. Hı hı. E, kendisini festivale dahil edebileceğimizi de aslında düşünmedik. Ama 19'dan yani NISFRAM'ı on, on almışken onun etrafında bir program oluştursak evet. e, sonra kendisine de... Ee, bu, festivalde, e, ...bu festivale dahil olup e, olmadığını, e, olmak istemediğini soralım istedik. Hı hı. Ee, aslında bir sonbahar festivali, alt başlığı, hani üst başlığı, No Estep. Moda ne demek işte çok arzu üstünden belli zaten yani yeni bir adım daha atalım evet. e, gibisinden. Evet. E, bu yeni adımın tabi bizim için birkaç tane e, anlamı var. Zorlu Performans Sanatları Merkezi e, çatısı altında e, çok farklı disiplinlere e, yer veriyoruz ama orada bir, bir klasik müzikte bir bir tık eksikliğimiz e, var. Olabilir. E, hem bunu da giderebilmek için Hı -hı. hem de e, gençlere e, klasik müziğe nispeten uzak duran yani bilinçli kasıtlı olarak değil ama hani zevk itibariyle. anlamında yaş itibariyle uzak duran bir kesimi de Hı -hı. E, biraz daha e, bu türe çekebilmek için Hı -hı. hem klasik müziğin e, olduğu hem neye klasik müziğin olduğu müzikal evet. çizgisinin bu çerçeve e, içerisinde e, yüzeceği bir festival programı oluşturalım e, dedik. Aslında... Bir sonraki sene bu festival programını yaptığımızda takipçiler daha farklı bir program görecekler. Hı. Müzik programı değil, müzik programına ilave olacak başka başlıklar. Hı. Yani bu sene çok minik bir iki tane bir şey ekledik. İşte Let the Right One In isimli bir kuzey vampir filmi vardır, kült. Biz hı hı. geçen sene Dot Tiyatrosu ile birlikte onu Türkçeleştirdik. Bırak içeri gireyim adı altında. Evet. Mesela o oyunda bu kapsam içerisinde, bu içerisinde evet bu No Step Festivali kapsamında hı hı. yerli bazı audiovisual sanatçılarıyla işbirliği yapıp hı hı. hem PSM'deki bizim devledi kullanacağımız, hem de diğer salonlara kullanacağımız hı hı. ücretsiz bazı etkinlikler, daha işte görsel işitsel şovlara yönelik. Şovları da işleri de bu festivalin Bünyesine kattık hı hı. Ama bir sonraki sene Biraz daha işin içine film Dizi Şiir konuşma hı. gibi Etkinlikleri de ekleyeceğiz Ana Başlığımız Benim ...iPad'in arkasında bile bir nick'im vardır... ...Man of Canson Sarov diye... ...biraz hüzünden beslenen... <gülüyor> ...bir e, yapım var... ...bu çerçevede... E, ...gerek müzik, gerek sinema... ...dizi, şiir... ...vesaire gibi yan başlıkları da... ...ekleyeceğimiz bir festival oluşturacağız... ...ama müzikal çizgisi genelde... E, ...bu çizgide olacak... E, ...minimal klasik, neo klasik hı hı. E, belki bir iki tane e, singer, de. songwriter e, avant kart denesel işler de ekleyeceğiz. Belki Amerikanlı veya folk evet. bazı isimler de ekleyeceğiz ama modu sonbahar ve hüzün olan e, ne varsa bu festivalin içerisine koyacağız. Festivalimiz aslında böyle doğdu. Ha, sonra bu programı oluşturduğumuzda ee, hemen Hisframın e, yönetimine e, başvurduk. Biz böyle böyle bir festival yaptık. Programı da bu hı hı. E, ismi cismi işte görseli, videosu e, dünyası bu. Hı hı. Buna dahil olmak ister misin e, diye çok etkilendi. Ne güzel e, hiç düşünmeden e, kabul etti. Ben açıkçası biraz şüpheliydim ama e, özelde bir teşekkür e, yazmış. Hatta. ...ben en son Kasım ayında... ...Londra'da eventim Apollo'da seyretmiştim... E, ...Nies Fıram'ın şovunu... Hı hı. E, ...ve sonrasında... ...Avrupa Turnesi de devam etti... ...hiçbir Avrupa ülkesinde... E, ...gerçekleştirmediği... ...özel bir şovu burada gerçekleştirecek... ...bir hı. kere her şeyden önce... ...süre olarak... E, ...fark ediyor... E, ...genelde 90-100 dakikaydı e, performansları... E, yurtdışı dışı turnesinde... Hı hı. E, ...bizde 100... 50 dakika çalacak iki buçuk saat çalacak bunu da kendisi bizzat istediğini iletti enteresan bir tesadüf o gece aslında onun doğum günü kalabalık bir aile grubuyla da geliyor <gülüyor> 22 iki kişi ailesiyle birlikte de geliyor hakikaten bence hem sanatçıyla hem dinleyicilerle hem ailesiyle birlikte çok özel bir gece olacak bence Evet. Hiç çalmadığı parçaları da çalacağına iletti. Yani bence aslında İstanbul ve Türkiye seyircisi bu açıdan çok şanslı 19 Eylül'deki Nils Fram konseri için. Evet Nils epe epey heyecanlandırmışsınız. Belli ki Noistep epey heyecanlandırmış. Böyle epey bir bonus da geliyor yani. Evet yanımda. çok şaşırdım ben. <gülüyor> Mutluyuz açıkçası. <gülüyor> evet ve tesadüf doğum günüyle de denk geliyor. Bu arada açılışta zaten Nils yapmıştık onu da belirtmek lazım. Hı -hı. All Arm'dan. ...kısa bir bölüm, uzunca bir... E, ...kayıt gidi, kusurumuza bakmayın lütfen... E, ...kesmek durumunda kaldığımız için... ...zira... E, line pek çok müzisyen var... E, ...Norstep'te yepyeni bir feste verken ...en baştan konuşmak gerekiyordu o yüzden... ...Nistram'ın 150 dakikalık... E, ...performansının haberini vermek uğruna... ...Nistram biraz <gülüyor> kesmiş olduk aslında olsun şimdi şöyle burada ismi var mı bu şey projesinin yani burada sunacağı şovun yok ya herhangi bir yerden bakıp böyle hani neymiş merak edenler dinleyecek? Ee, yani dışarıdaki şovlarının biraz daha geliştirilmiş hali <gülüyor> olacak ama Niram, nice from konserde youtube'a arattığınızda e, bazı videolar çıkar herhalde. Ben açıkçası hiç aratmadım bilmiyorum. Evet. E, aklıma konser sırasında da video çekmekte pek gelmedi. Gerçek koymuştum belki bir parça şimdi. E, öyle de demiyorum ama. Evet, gerçi zaten Nisram'ın canlı performansı ancak hani o yakınlıkla muhtemelen tam idrak edilebilir. O da gerçek. Çünkü yoğun duyguların insanı Çok. denebilir galiba. Ve şey yani bir de şöyle bence bir özelliği var. Albümü e, ...All albümünü kaydettiği stüdyosuyla birlikte dolaşıyor, turneliyor. Bence çok zor bir şey bu. Epey. Ama çok da aslında samimi ve kişisel bir şey. Ee, Albümü kaydettiği stüdyosuyla turnelemesi, konserlerini... ...o sahneye serpiştirdiği stüdyosuyla birlikte gerçekleştirmesi... Hı hı. ...bence çok önemli, değişik bir deneyim. Ee, çok farklı e, piyanolar, e, klavyeler, elektronik aletler var. Hepsini aynı anda kullanıyor. Ee, Kimilerinin loopluyor, sonra gidiyor birini çalıyor, onu loopluyor. Üst üste e, bindirdiği, çok katmanlı, evet. e, derin, e, çok hüzünlü. E, albümlerine kıyasla daha hareketli bir konser ama yani hı hı. E, bence gelen e, kitle biraz e, şaşırabilir evet. albümlerine göre e, konserleri daha hareketli enerjisi çok yüksek duygusu çok yüksek kesinlikle yani çok çok özel bir gece olacak hakikaten evet döneriz Nizframan ilerleyen günlerde çok daha az kaldı gerçi iki haftadan bir ata tam iki hafta denilebilir 19 Eylül'de şimdi Süremizin e, yarısını geçtik Hı -hı. Festivalin geri kalanını konuşalım Hı -hı, Murat Abbas birlikteyiz Zorlu PSM'de 11-29 Eylül tarihlerinde Bu sene ilk defa gerçekleşecek Noşte Festivali vesilesiyle Çıkardığı stüdyolarında buluştuk evet, Nisram 19'una dedik Başka neler var? Onlara bakmak istiyorum. Bir kere az evvel e, Nisra'mı anlatırken de işte yoğun duygu çok katmanlılık gibi terimleri kullandınız. Ayrıca Neustep'in no e, şey olarak, vizyon olarak pek Hı -hı. çok sanat dalında bir araya getirdiğini söylediniz. E, getireceğini söylediniz. Aslında ben şeye baktığımda, seçkisine de baktığımda Neustep'in no e, buradaki müzisyenlerin de no hani hem şu anki hem de ileride hedeflenen halini çok iyi temsil eden müzisyenler olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. E, hem çok katmanlılıkları manasında hem de interdisiplinlerlikleri manasında onu söyleyeyim ve bu Türkiye'de çok rağbet gören bir tırnak içinde yeni bir müzik anlayışı görece Doğru. yeni bir çok müzik anlayışı Neo klasik dediniz siz bugün önün trendleri açısından bakıldığında da çoğunlukla avangard olduğunu ben söyleyebilirim galiba hemen hemen hepsinin evet, evet. sizden programın diğer katılımcılarını hmm. duymak isteyeceğim Peter Broderick'de açılıyor bir de özel bir showcase var tabi ki onu atlamayalım evet arada. Evet, ee, ilk konserimiz 11 e, Eylül'de Peter Broderick'le başlıyor. E, nice Fram'ın da e, yer aldığı e, plak şirketi E önemli bir e, evet. sanatçısı. Aslında zaten bu Neoklasik dediğimiz hı hı. E, mutlaka içinde yer alan sanatçılar farklı farklı müzikler yapıyorlar ama üst başlık olarak e, Neoklasik dediğimiz müziğin hı hı. E, bir numaralı plak şirketi evet. e, Ray Stabs. Ee, geçtiğimiz Mayıs ayında Jazz Festivalinde PSM Jazz Festivalinde çıkan Olafur Arnalds'a mesela bu isimlerden evet. ee, bir tanesi, Peter Broderick de e, resepsinin önemli bir e, ismi. Hı hı. Ee, aslında geçmişinde biraz daha folk, indie, elektronik e, Öğeler olan bir müzisyen. Ee, daha sonra bunu işte niye klasik? ...klasik crossover dediğimiz... Hı hı. ...türlere evrilten bir isim. Hı hı. E, kimi parçaları vokalli... ...kimi parçaları enstrümantal. E, benim şahsen de çok çok beğendiğim... E, ...bir isim. Evet. 11'inde... ...onunu açıyoruz. 18 Eylül'de... E, ...aslında... ...belki Türkiye'de çok fazla bilinmeyen... ...üç tane ismin... ...üst üste bir... ...bir başka plak şirketi... ...Ince Zero Records Londra'dan... ...onların bir şovkeyizi var... ...üç tane farklı sanatçı... ...bir tanesi Kanadalı... C. Up, ...Öbürü İngiliz, Matt Emery... ...ve Ukraynalı Heynali... ...aslında farklı coğrafyalar... Evet. ...farklı dünyalardan... ...yine kendi dünyalarını... ...yansıtıkları... ...çok duygu yoğun bir... ...gece olacak ben bu geceye gelecek olan dinleyicilerin Bundan sonra e, bu isimleri takip edeceklerine ve sıkı bir şekilde takip edeceklerine yüzde yüz eminim. E, canlı performansları da gerçekten çok e, etkileyici. Hı hı. Umarım e, bu Showcase e, hak ettiği ilgiyi görür diyeyim. Evet, İnce o, Zero. İnce Zero Records Showcase 18 e, Eylül'de. 19'unda zaten az önce bahsetmiştik. Nice Fram var. E, 20 Eylül'de. E, ...Fransız bir isim... Sylvain evet. Cheveu e, var... ...kendisi çok aslında avantkart bir isim... E, ...bir yönü çok deneysel... E, ...daha zor müzikler diyeyim... Evet. E, ...bir yönü biraz daha coverlar yaptığı... E, ...ama yine kendi dünyasınca coverlar yaptığı... ...ama işte, böyle hep noir değil mi böyle... ...kesinlikle... Evet. E, ...işte çok güzel mesela Depeche Mode coverları... Evet. E, ...vesaire var... E, ...20'sinde e, onu ağırlayacağız... Aynı gece bu arada ben de Süt e, Studio'da e, On Night Elektronika <gülüyor> e, uzun bir başlık ama e, elektronik müziğin e, daha karanlık ve hüzünlü hüzün önlerine e, yer vereceğim. <gülüyor> vereceğim bir DJ set tim var Süt Studio'da. Evet. İtalyan bir ee, ...önemli isim... Hı hı. ...Roberto Kakipaglia e, var... ...bir kuartetle birlikte sahne alacak... ...o da çok ilginç bir isim ben şahsen... duymuş oldum... Ee, ...aslında hani... Old girdiğinizde hmm. bunu sevenler, bunu severdi bir şey çıkar ya işte orada, <gülüyor> orada bugün, e, bizim ya. Ludovico Einaudi e, hmm. sevenler mutlaka bu ismi de ikisi de İtalyan gerçi severler e, diyeceğim hmm. 24'ünde yine aynı akşam ama süs e, Douglas Deir var e, Douglas Deir de yine e, restau sanatçısı e, ...onunla da hakikaten nasıl diyeyim böyle çok şiirsel bir gece yaşayacağımıza inanıyorum hı hı. E, 26'sında şu ana kadar saydığım isimlerden daha farklı bir isim evet. var Hayden Torp e, benim çok sevdiğim İstanbul'a birkaç kere getirmiş olduğumuz hem Babylon'a hem One Long Festivallere bir de Red Bull Müzik Festivali'ne getirmiştik İngiliz grup White Beasts Wild Beasts daha aldı sonrasında iki vokalinden bir tanesi olan Hayden Torp Solo bir albüm çıkardı. Bu albüm turnesi kapsamında İstanbul'da konser verecek No Estep'te. Benim heyecanla beklediğim işlerden bir tanesi. Aynı gece az önce bahsettim bırak içeri gireyim. Oyunumuz <gülüyor> var. <gülüyor> <gülüyor> 27'sinde bir klasik müzik konserimiz var. Aslında bu da yine niye klasik değil ama... E, ...yeni dönem... E, evet. ...önemli bir e, piyanist... ...İzlandalı Vikingur Olafson... E, ...kendisi bu sene içerisinde... Önemli Klasik Müzik Dergisi BBC Magazin'in Yılın albümü ödülünü aldı. Taze evet. taze bu ismi bah yorumlarıyla PSM Platinum sahnesinde dinleyecek olmak çok güzel olacak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ve festivalin kapanışı ana sahnede biraz daha gösterişli bir şekilde Berlin Flermoni'nin 12 Çel <gülüyor> konseriyle sonlanacak. Berlin Flermoni zaten ...çok prestijli, önemli bir e, orkestra... Hı hı. ...ama bunların içindeki bu 12 Çelist'in de... E, ...kendi e, bir dinleyici kitleleri, takipçi kitleleri var... E, ...yurt dışındaki önemli klasik müzik festivallerinde... ...ve mekanlarında hı hı. E, sık sık konser veren bir e, kalabalık bir e, grup... Hı hı. ...festivalimizi de onlarla noktadayacağız. Evet, oldukça ilginç bir grup bu arada... Yani Çok. ...12 Çelist'in yan yana gelip büyük bir ses çıkarmasından <gülüyor> bahsediyoruz... ...sinoüstü yeni bir ekip de değil... ...belki bu... E, ...festivaldeki en köklü... E, ...oluşum... ...tabii bu onlar... çok eski yani... ...72 yılından beri... Evet. E, ...birlikte turnu oynuyorlar... ...çok ilginç bir oluşum... ...evet Zeynakis'in mesela onlar için... E, ...özel bir bestesi var... ...pek çok çağdaş... ...bestecinin de olduğu gibi aynı şekilde... ...yani evet Berlin Flavon'un 12.50'sini... ...izleme şansı da yaban atılır... ...değil hakikaten... ...kesinlikle... ...kapanışında olacak... ...Noistep'in 29 Eylül'de... ...evet... 11'inde başlayacak. Biz de takibinde olacağız. Murat Abbas'la da biraz daha ayrıntılandırmış olduk. Bu akşam açık dergide hızlı geçen zamanı peşinden koştururken olabildiğince ifade etmeye çalıştık. Evet yeni adımlar dediniz, non-step güncel müziğin. ...çok özel bir hali aslında... E, ...neoklasik diye de üst başlıklandıran... E, ...bidiriz... E, ...İstanbullu müzikseverlerin... ...bir iki etkinliğe katılacaklarına eminim... ...özellikle bu janreyi takip edenler için... E, ...iki düşünmüşsünüz... elinize ve aklınıza sağlık... Teşekkürler... Şimdi... Sağ. Su, su, e, size ...seçimi size bırakarak bitirmek istiyorum... ...Peter Broderick'le yani açılış... E, ...konserini verecek müzisyenle mi kapıyalım ...yoksa bir bahla mı kapatmayı tercih edersiniz? Eee... Yenilik olsun Peter Brodick'le kapatalım. İyi harika. <gülüyor> 11'inde açılışını yapacak. No Step'in ice Closed and Traveling Murat Abbas'la söyleşimizi bitirecek. Çok çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar.